ve zekaatlarını verirler. Evet, işte onlar kurtulandır. Bu Kur'an, Mekke ve çevresindekilerini uyaran, sonra kendisinden öncekilerini tasdikledikleri gibi, bunu da tasdikleyen, getirdiğiyle yaşayan, namaz kılan, Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram sayan, toplulukları cennetle müjdeleyen bir kitaptır. Enam suresi 92. Görüldüğü gibi burada Yüce Allah, ahirete inananları namazlarını kıranları, zekaatlarını verenleri peygambere ve bu kitabına inananları müjdelemiştir kurtuluş için iman esasların tümüne birden kabul etmek ve inanmak gerekir evet muhterem kardeşlerim bir iki kelimeyle bir iki ayetle bunu neticelendirelim kurtuluş için bütün ayetlere istisnasız vahiy olan bütün hadislere iman etmek gerekir Kur'an ve sünnetin tarif ettiği üzere kurtuluş ve kurtuluşa vesile olan inanç ve Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmak şeklindedir. Allahuazza ve celle'nin Kur'an ve sünnette zikrettiği kurtuluşa vesile olan inancın temeli işte bu altı maddedir. İnanılması gereken diğer bütün imanla ilgili meseleler bu esasların şubeleridir. Dinin hangi bölümünü neyi ele alırsanız alın bu altı meselenin içine girer. Mustafa İslamoğlu İman Risalesi kitabı sayfa 80'lerde diyor ki imanın şartı altı demek bidattır. Allahu Azza ve Celle burada e, Bakara Suresinde onlar peygamberlere, kitaplara, şunlara, şunlara iman ederler derken bu Sahi Bukhari ve Müslüm'de de 21 tane hadisi şerifte de efendim sana söyleyeyim meşhur Cibril hadisi imanın şartlarını sayarken diyor ki iman altı olur mu diyor kitabında. İman risalesinde İslam oğlun iman risalesi. İmanın şartı altı olur mu diyor? Kur'an'da 6666 ayet var. Hepsine iman gerekir diyor. Allah kitaplara iman derken hepsini kast ediyor. Peygamberlere iman derken bütün sahih hadisleri kastediyor. Dinin hangi bölümünü, hangi şubesini alırsanız alın bu altısının içine girer. Öyleyse hiçbir şey tert veya bir zümrenin bu esaslardan bir İkisini kabul ederek diğerleri kabul etmeme gibi bir seçeneği yoktur. Yani bir kimse veya bir zümre ben bütün iman şubelerine inanırım. Yalnız Muhammed'e iman etmem veya Muhammed'in getirdiği bir delili kabul etmem deme şansına sahip değildir. Bu kimsenin imanı kabul edilmeyeceği bile bile bunu söylediği halde de Allah korusun kalbi mühürlenip dinden çıkabileceği bildirilmiştir. Çünkü Rabbimiz de bir ayeti celilesinde şöyle buyurmuştur. Allah'ı ve peygamberine inkar edenler ve Allah ile peygamberin arasını birbirinden ayırıp açmak isteyenler bazılarına inanır, inanırız bazılarına inkar ederiz diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafir olanlar bunlardır. Ve biz kafirler topluluğuna çetin bir azap hazırlamışızdır. Nisa suresi 150 151. ayet ikerme. Hepimiz kendi nefsimize bunları düşünelim. Allah ve Resul'undan gelen haberlerin tümünü nefsimize bir darlık çekmeden nasıl kabul ediyoruz? Nasıl tasdik ediyoruz? Nasıl yaşıyoruz? Kendi nefsimizi mahkeme eden Allah'ı ve Peygamberini inkar ederler. İnkar diliyle inkar değildir. Onların getirdiklerini yaşamamak inkardır. Zümer suresindeki ayete bak. Ey Muhammed de ki onlara sizi kim yarattı? Allah. Sizi kim rızıklandırıyor? Allah. Neden Allah'a ortak koşuyorsunuz? Bak adamlar demiyorlar ortak koşuyoruz. Hayır biz Allah'a ortak koşmuyoruz. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diller diye vesile ediyoruz. Allah'u Azza ve celle bunu ortak olarak görüyor. Onun için dilleriyle biz ortak koşuyoruz demelerine gerek yok. Burada da Allah'u ve Resul'u yalanlıyorum demeye gerek yok. Onların getirdiği hükümler yapmaman onları yalanlama anlamındadır. Bilinçli ve kasıtlı olarak. Allah'ı ve peygamberini inkar edenler ve Allah ile peygamberin arasını ayırmak isteyenler ne diyor bu ayeti kerimenin tefsirinde? Bu Allah'tan geldi kabul, bu peygamberinden geldi kabul değil. Allah ile peygamberin arasını ayır. Sana bu seçeneği kim vermiş? Hangi ayette diyor ki Allah'tan gelenin Kur'an'dakini kabul et, peygamberin getirdiğini kabul etmez. Var mı böyle bir seçme? Kim veriyor? Hangi ayetten alıyorsun bu seçeneği? Arasını ayırmak isteyenler Bazılarına inanırız, bazılarını inkar ederiz diyenler. Ve bunlar arasında bir yol tutanlar, böyle bir yol tutanlar, bak inkar eden değil, kabul de ediyorlar. <gülüyor> Tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafir bunlardır. Ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. <gülüyor> Nisa suresi 150 ve 151. ayet. Rabbimiz bizleri bütün iman esaslarına uyan kulların zümresine dahil etsin. De ki ey Allah'ın, de ki ey Allah'ın sevdiğini iddia edenler bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı mahvet etsin. Kulinkuntum tuhibbunallaha tettebi'uni yuhdibikumullahu ve yakfir <gülüyor> lekum dunubekum vallahu hafururrahim Ali İmran suresi ayet 31 Eğer onlar Allah'ın sevdiklerini iddia ediyorlarsa Muhammed peygambere uysunlar ki Allah da onları sevsin ve günahlarını mahber etsin. Ali İmran Suresi Ayet 31 Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allahu azza ve Celle okuduğumuz ayet hadislerin gereğince yaşamanızı nasip etsin.